Bu İsrail'in vazifesi elinde bir suur vardır, düdük. Doğru. Bu yani. bekler böyle. Hatta hala ne vakit ya ona işareti verecek? O bir kere üfürdüğümü semaya çatlayacak işte. Anıttığım ayet-i manası. Sonra yıldızlar dükülecek, denizler kaynayacak, kabirler eşirecek. Karmakarışık olacak kâin ya yani. Bir müddet öyle kalır. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, o yalan, bu yalan, biraz da sen oyalan söz Allahu Teala sesledir ayet-i mülkül Hani mas sahipleri, ordu sahipleri, ene rabbü kübbir ala diyen firavunlar, yer tanrılığı yapan Nemrutlar. Ne oldunuz? Hani hani ordularınız benimliyordu. Hani İskenderler, Sezar'lar, Hani Hitler, Bosoniller. Ses yok. Hiç bir canlı kalmamış. Sonra cevap ailesine cevap verir. Lillahil wahidil kha kaharun Allah'ındır. Mülk Allah'ındır. Hem bugün hem yarın. Bunu böyle değil. Zaten mülkü ve evladı kendine müzakkadını fitne olur. Inne ma ve evladiküm fitne. Kendine müzakkar sen, benim malım, benim evladım diye fitne olur Allah'ın olduğunu söylersen, fitne kendini halat eders.